Tabii ki e, televizyonda yeni açan izleyicilerimiz filan var. Biz e, başında bu konuyu konuşmuştuk ama tekrar yeni açanlar için de aynı soruyu ben size sormak istiyorum. Çünkü sorulmuş bu soru. Erken boşalmayan bir erkeğin normal ilişki süresi kaç dakikadır? Çünkü işte hani normal ilişki süresi erken boşalmayan kaç dakikadır? Erken boşalanınki kaç dakikadır? Onları bilsinler ki ne olduklarını anlasınlar. Tabii ki. Burada önemli kriter şu. O an geldiğinde erkek kendini kontrol edebiliyor mu edemiyor mu? Edemiyorsa erken boşalma. Denetimsiz boşalma, istemsiz boşalma vardır. 6-7 dakika dediniz. Ortalama süre, yani e, yapılan araştırmalar ortalama sürenin 7 dakika ve üzerinde olmasını gerektiriyor. Yani kadının bir penis vajina birlikteliğinde rahatlayabilmesi, boşalabilmesi için en az 7 dakikalık bir süre ihtiyacı var. Ve erkeğin bu süreyi yapabilmesi lazım. O an geldiğinde kendini kontrol edebilmesi lazım. Edemiyorsa da en az 7 dakika içeride kalabilmesi lazım. Kriter bu. Hı hı. Ve bunun her ilişkide yaşanması lazım. Ama şunun da altını bir çizeyim. Şimdi düzenli bir seks hayatı olması gerekiyor erkeğin. Mesela ayda yılda bir kere bir ilişkiye giren bir erkekte erken boşalma biz normal kabul ediyoruz. Bu bir hastalık değil. Haftada iki defa düzenli bir seks hayatı olduğu halde yedi dakika altında ilişki yaşayıp kendini kontrol edemeyen o an geldiğinde boşalmasını kontrol edemeyen erkek için bu tanıyı kuruyoruz. Ama adam üç ayda bir ilişkiye girmiş. onun erken boşalması gayet normal. Çünkü çok yoğun bir İsteği olabilir. Çok uzun süre vermiştir. Bu arkadaşlar ilk aşamalarda erken boşalabilirler. Bu bir hastalık değildir. Ve en az bunun bir 6 ay devam etmesi lazım. Yani erken boşalma tanısı koyarken düzenli bir seks hayatı var mı yok mu bu erkeğe ona bakmak lazım. Düzenli seks hayatı da haftada iki defa hı. seks yapmak demektir. Haftada hı hı. iki defa seks yaptığı halde yedi rekaba altında bir boşalma süresi var ve partneri tatmin edemiyorsa ve kendisini o anda kontrol edemiyorsa o zaman bu tanık olunabilir ama kaderde bir yüzde üst tedavisi var. Şey ne demişti Mehmet Öz ne demişti haftada ne kadar cinse ilişkiye girmek lazım demişti. Biz iki diyoruz Mehmet Hoca kaçtı bilmiyorum. Kaç demişti hatırlayan var mı 4 mü 5 mi? Daha fazla bir şeydi de hatta ah unuttum ya babasıyla da sohbetimizde Mustafa Bey'le de sohbetimizde o konuyu şey yapmıştık düşünmüştük konuşmuştuk daha doğrusu. Sizin dediğiniz normalde haftada iki kere i̇ki cinse zaman. ilişki normaldir. Ha, Türkiye ortalaması da bu bizim internette yaptığımız çalışmalara Hı -hı. göre. Ama bunun e, şunu da söyleyeyim normali nedir derseniz her iki tarafta memnunsa sıklıktan o da normaldir. Ama ortalaması bu bizim söylediğimiz. Ortalama. Biz haftada bir yapıyoruz, kadından memnun, kocam da memnun diyorlarsa problem yok. Evet. Hemen kendileri eksik hissetmesinler. Bu çiftin uyumudur Çift hafta kaç defa yapmayla uyum haline gelmişse onlar için normaldir. Ama Türkiye ortalaması haftada iki. Haftada ikiye normal diyorsunuz siz. Cemil, ha haftada dört demiş. Tamam Mustafa Öz, doğru. Evet. Dört demiş ama o biraz tabii şartlarda zor bir rakam. Hani belki Amerika için uygun bir rakam olabilir ama Türkiye için haftada iki bizim yaptığımız araştırma. Mustafa Bey de dedi ki babası da karısıyla mı dedi? <gülüyor> ama güzel evet. bir soru. Kimiyle yaptığı da önemli. Evet. Kimiyle yaptığı da önemli. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bizi ben teşekkür bu ederim. bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Ee, gerçekten önemli bir konu. Ee, konuşulması gereken bir konu. Evet. İnşallah bundan sonra yani izleyicilerimize bir nebze olsun bilinçlendirebildiysek. E bunların bir kader olmadığını, yüzde yüz tedavisi olduğunun altını çizebilirsek ne mutlu bize. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. ederim. Şeref duydum efendim. Sağ olun.